ve Özdeş Özbay Herkese iyi günler bir iklim için programında daha beraberiz bu hafta Ömer abi bizimle olamayacak Özdeş'le beraberiz <gülüyor> Evet bu ee... Bir sürü, birçok da konumuz var. Geçen haftadan olan e, açıklanan raporlar, Türkiye'den ve yurt dışından e, birçok gelişmeler var. Onları sizinle paylaşacağız. E, i̇lk olarak özdeş, e, geçen hafta bir e, araştırma, Ipsos'un bir araştırması yayınlandı. Hı -hı. E, Türkiye'de her 100 kişiden 75'i iklim değişikliğinin etkilerinden endişeli e, imiş bu araştırmaya göre. E, halkın %74'ü iklim krizinin etkilerinin, e, etkilerini yaşadıkları yerde çok şiddetli ve şiddetli olduğunu belirtmişler. Ee, iklim felaketlerinin yerinden edilmeyi tetiklediğini söyleyenler e, sıralamasında da Hindistan'ın ardından Türkiye ikinci sırada. Ki Hindistan'ın 1.3 milyar nüfusu olduğunu düşündüğümüzde aslında nüfusu oranladığımızda Türkiye'de e, iklim krizinin insanları yerinden edeceği, yurdundan edeceği endişesinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliriz. Evet. Bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemekte fayda var. Niçin Türkiye'de bu kadar yüksek çıkıyor? Halkın %74'ü, %75'i iklim krizinin etkilerinin farkında ve bunun geleceğini ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyor peki. Bunun bir tek nedeni var. O da bilimsel raporlar okumak değil, bilimsel makaleler okumak değil... Yaşadığını görmek etrafında, çevresinde olup bitene bakmak. Ee, sonuç itibariyle 20 yıl önce akan deresinin şimdi akmadığını görüyor. Ee, 20 yıl önce yaşamadığı selleri şimdi yaşıyor. Yaşamadığı kuraklıkları yaşıyor aynı şekilde. Tabii ve... 70 kadar göl vardı değil mi Kurum, kuruduğu söylenen Türkiye'de? Tabii son 60 yılda ee, ku kuruyan göller... Ee, 70'i bile 70'i de geçti çünkü yani orası biraz karışık sulak alanlar göl kabul edilmeyenler sulak alan kabul edilenler evet. var. ama şunu söyleyebiliriz son 50-60 yılda Marmara Denizi'nin büyüklüğünün iki katına yakın bir sulak alanı kaybettik dolayısıyla evet. bunu görüyor insanlar. Bir önceki yıl açan çiçeğin bir sonraki yıl kuraklıktan açmadığını görüyor. Attığı to toprağa attığı tohumdan görüyor. Onun bitmemesinden görüyor. Velhasılı kelam bunu bilimsel e, raporlardan okumasa da rakamları çok bilmese de e, yaşadıklarının çok farkında Anadolu insanı. Ve bence e, bu yüzden farkındalıklar e, iklim ile ilgili çok yüksek çıkan ülkelerden bir tanesiyiz. E, bu, bu gerçekten gene de ...açıklamaya muhtaç olan bazı durumlar var. yani Mesela İsveç'te görece çok daha düşük oran... E, ...Türkiye ile kıyaslandığında, iklim değişiminde. Ama bu tabii e, anketin ya bana... biraz yapılış şekliyle de ilgili. Sorulan sorular daha doğrusu. Ee, bir de şöyle bir durum da söz konusu Özdeş. Ee, şimdi İsviçre dediğimiz e, yerle Türkiye dediğimiz yer arasında... Çok büyük farklı farklılıklar var. Yani Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem coğrafya özellikleri çok çok farklı. Yani İsveç'te sizin bir değişikliği görebilmeniz için iklimin yarattığı bir değişikliğinin farkına varabilmeniz demek aslında bütün o ülkenin aynı değişikliğin farkına varması demek. Evet. Çünkü yekpare tek bir alanda küçük bir alanda. Olup bitiyor her şey ve o olup biteni fark etmek... ...bütün ülkenin onu fark etmesi demek. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de vadi vadi iklim değişir, şartlar değişir, koşullar değişir. Vadi vadi e, yaşam biçimi değişir. Dolayısıyla iklimin etkileri vadi vadi görülebilen bir e, felaket. Buradan bakıldığında e, yani... Türkiye'deki durumla kıyaslanamaz biraz İsviçre'deki durum. Çünkü Türkiye'deki bu zenginliği getiren de bu. Aynı zamanda hassasiyeti getiren de bu. Yani farklılıklar. İşte evet. Akdeniz'e iniyorsunuz. Farklı bir iklim. Farklı iklimin farklı e, özellikleri geliyor oraya. O iklimin canlıları geliyor. O iklim biçiminin size söylediği tarımı yapıyorsunuz. O, o iklimde... E, Yemenizi içmenizi karşılıyorsunuz verdikleriyle. Çıkıyorsunuz Orta Anadolu bambaşka bir iklim. Bambaşka koşullar, bambaşka şartlar ve bambaşka yaşamlar. Yukarı çıkıyorsunuz Karadeniz yine bambaşka. Dolayısıyla bunun da kendi içinde vadi vadi başkalaştığı yerler var. Türkiye'de bu aynı zamanda çok büyük bir zenginlik. Bununla beraber de çok büyük bir hassaslığı da beraberinde getiriyor. İşte o hassaslık insanların o değişimleri yaşadığı yerde çok hızlı ve e, fark edilir bir şekilde e, algılamasına neden, neden oluyor ve e, büyük ölçekte de e, bunun etkilerinin bu ankette çok olduğunu düşünüyorum. Evet zaten soru da biraz o şekilde yaşadığınız bölgede iklim değişikliğinin şimdiye kadar ne kadar şiddetli bir etkisi olduğunu söyleyebilirsiniz diye sormuşlar çok şiddetli ve biraz şiddetli. Yanıtını verenler Türkiye'de en yüksek seviyede yani Türkiye ve Macaristan'da %74, Meksika'da %75 biraz daha yüksek, İsveç'te %25 yani aslında soru şey değil iklim değişiminin farkında mısınız ya da iklim değişimi var mı diye bir soru değil muhtemelen orada da tabii çok yüksek çıkardı. İsveç görece biz de mesela dünyanın dört bir yanından haberler veriyoruz işte Pakistan'da biliyorsun. Virsel felaket yaşandı. Milyonları, 33 milyon kişiyi etkiledi. Şimdi Porto Rico'yu e, tayfun vurmuş. Orada milyonlar etkilenmiş durumda. Amerika'da aylardır süren e, yangınlar, orman yangınları vardı. İşte Avustralya'yı zaten geçtiğimiz yıl e, tarihin en büyük orman yangınları vurmuştu. Bütün bunları kıyasla İsveç'te görece az e, haberler geliyor e, iklim değişiminin etkilerine dair. Dolayısıyla biraz o ya fark edilmiş. Belki çünkü iklim de başladığı yer bu arada İsveç. O yüzden evet, aslında e... bunu vermiştim bu örneği. E, Greta Thunberg'in tabii <gülüyor> e, ülkesi. O yüzden şey değil bir farkındalık tabii. E, yüzdesi değil bu. Yüzde 25. Görece daha az etkilerini e, yaşıyorlar. Bunu gösteriyorum Herhalde. Evet aynen öyle. Ee, bu çalışmayı 34 ülkede yapmışlar bu arada. Ee, 34 ülkede ankete katılan tüm yetişkinlerin yarısından fazlası da, ki bu oran %56, iklim değişikliğinin yaşadıkları bölgeleri halen ciddi biçimde etkilediğini düşünüyormuş. Bu da aslında tam bizim söylediğimiz şey işte Özmeş. İnsanlar artık birebir farkında etrafında olup bitenlerin. Ee, dolayısıyla... O yüzden e, dünya genelinde de bence farkındalık oldukça yüksek yüksek bir seviyelere çıktı bu konuyla ilgili. Ama Türkiye'de zaten hep böyleydi bu arada. Yani e, Türkiye'de şey e, zaman zaman yapılır bu iklimle ilgili anket. Yani ben hiç %70'lerin aşağısına düştüğünü görmedim. Evet. Değişikliğin etkileriyle ilgili insanların söylediklerinin e, ve anladıklarının e, ...farkındalığı, oluşturduğu farkındalığın %70'in altına düştüğünü hiç görmedim. Hep çok yüksekti. Sana... Ama ne kadar büyük bir tezat değil mi? Siyasetin gündemindeyse hiç yok. Yani ana akım partilerde mümkün değil böyle iklim değişimine dair program vesaire bir şey de yok. Yani... Ee, evet yani iklimle ilgili işte Greta'nın mesela umut olarak ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesi o. Aslında çok ciddi ve büyük bir kitle bütün bu e, şeyi hissediyor, iklim krizinin etkilerini hissediyor, geleceğinden endişe duyuyor. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ne yapacaklarını bilmedikleri için bir araya gelme konusunda da sıkıntılı bir durum söz konusu. E, hal böyle olunca işte insanların aynı amaç, aynı hedef e, doğrultusunda bir araya e, gelebilmesi... Bu konuyla ilgili hatırlayacak adımlar da kritik önem, öneme sahip. Yani siz bunu politikanın gündemine sokmadığınızda bir şekilde kitlesel olarak hiçbir zaman onlardan da bir şey yapmasını bekleyemeyeceğiz. Dolayısıyla şu anda durum böyle gözüküyor. Yani herkes endişeli ama herkes kendi için endişeli. Bunu henüz ortaklaştırabilmiş değiliz. Ama bu ileride olmayacak anlamına da Gelmiyor tabii ki. Evet, bu aslında iklim değişiminin etkilerinin bizzat yaşanmasının en son örneği Porto Rico'da. Tayfundan sonra ve yaşanan sel felaketiyle birlikte yaşanmıştı. Mesela Guardian gazetesinde bir köylüyle röportaj yapmışlar. Salinas'tan Nelson Santos Torres diyor ki bugün doğa anamızın acımasız istismarının bir ürünü olan acıyla dolu ıstırap içinde ve evlerimiz tamamen yıkılmış bir şekilde güne uyandık diyor Topluluklarının su ve çamur altında kaldı. Hı hı. Bu kötülüklerin sorumluları ölüm tacirleri e, demiş ve asalak elitlerdir e, diyor. Yani oldukça farkında e, aslında durumun e, kaynağının. Evet yine bu araştırmada e, birkaç e, bilgi daha aktarayım e, sonra diğer haberimize geçelim. Ee, bu araştırmanın yapıldığı ülkelerin 22'sinde e, yanıt verenlerin yarısından fazlası e, iklim değişikliğinden zaten ciddi şekilde etkilendiklerini belirtiyor. E, bu ülkeler Meksika, Macaristan, Türkiye, Kolombiya, İspanya, İtalya, Hindistan, Şili ve Fransa. Yani aslında bakacak olursak dünyanın büyük bir bölümü. Ee, bu konuyla ilgili e, yani insanların 3'te 2'sinden fazlası araştırmada belirtilen rakam bu. E, ciddi biçimde iklim değişikliğinin e, etkilerini yaşadıklarını söylüyorlar. Önümüzdeki 10 yıl içinde e, bu araştırmaya katılanlar e, oldukça karamsar. 2030'a kadar da ciddi biçimde e, bu etkilerin devam edeceğini beklediklerini ifade etmişler. E, 10 yıl içinde çok şiddetli veya biraz şiddetli etkiler e, diyen ülkeler var. Listenin başında Portekiz %88 ile e, Meksika %86, Türkiye %85 ile ilk üçü bu oluşturuyor. Önümüzdeki 10 yılda iklim etkilerine ilişkin e, beklentilerinin düşük olduğunu, e, çok yüksek etkileneceklerini belirtiyorlar. E, i̇lginçtir, araştırmada Uzakdoğu, Malezya, Çin, Tayland, e, bunların içine bir de Suudi Arabistan eklemiş... E, Önümüzdeki 10 yılda şiddetli iklim etkilerine ilişkin beklentilerin e, en düşük olduğu ülkeler bunlar. Yani aslında Hı -hı. şu anda en büyük felaketi yaşayan musonlar nedeniyle uzak doğu e, bu konuyla ilgili en rahat davranan, en rahat hareket eden ülkeler olmuş. Evet. E, anketin yapıldığı tüm ülkelerde ise ortalama %71 iklim değişikliğinin önümüzdeki 10 yıl içinde tüketilmiş. Şiddetli veya az şiddetli, çok şiddetli veya az şiddetli bir etkiye sahip olacağını beklediğini söylemiş. Bu da oldukça yüksek bir rakam. Ee, yani aslında iklim ve iklim değişikliği kriziyle ilgili farkındalık konusunda dünyanın geldiği noktada e, aslında bir problem gözükmüyor. Herkes her şeyin çok farkında. Sadece bunun ortaklaştırılıp e, çözüm yönünde bir çabaya dönüştürülmesinde. Problem var gibi gözüküyor. O yönde de adımlar atılmaya devam ediyor. Evet, bu bu anketlerde işte senin de biraz evvel bahsettiğin üzere e, iklim değişikliği nedeniyle evlerini terk etmek. Yani göç etmek zorunda kalacağını düşünenler yüzde 35miş. Bununla da göçmen karşıtı aşırı sağ partilerin dünyadaki yükselişini ya da kopardıkları yaygarayı düşünecek olursak aslında bu ülkelerdeki insanlar da yani bu, bu, bu araştırma bütün bu ülkelerin ortalaması yüzde otuz beş çünkü insanların ciddi bir kısmı Türkiye'ye dahil olmak üzere göçmen konumuna düşebileceğini düşündükleri anlamına geliyor. Ama mesela bu hafta sonu İtalya'da seçimler olacak bir göçmen düşmanı aşırı sağcı hatta bir faşist parti diyebiliriz seçimleri kazanması bekleniyor. İsveç'te ikinci büyük parti ordu, oldu eski nazi partisi onun da aşırı sağcı bir parti İsveç demokratları Trump zaten. Göçmen karşıtlığıyla biliniyordu. Yeniden aday olacak herhalde. Bunun için kampanyalar yapıyor. Böyle de bir yine bir başka çelişki var. Ee, var o çelişkinin sinyallerini de zaten çok e, önceden e, almıştık. Bunu insanlar e, bilim insanları çok çok e, birleşmiş milletler de çok sık dile getirdi aslında. Yani iklim krizinin neden olacağı felaketler işte sadece su gıda vesaire falan hava ısındığı bilmem ne değil. Ee, ciddi sosyal adaletsizlikler ve e, sosyal şarkantılara da zemin hazırlıyor iklim krizi. Haksızlıklara, büyük haksızlıklara zemin hazırlıyor. Bunun ilk şeyi de Suriye'ydi aslında. Suriye İç Savaşı'nın... E, Ciddi etkilerinden bir tanesinin iklim krizi olduğuna dikkat çekmişti Birleşmiş Milletleri ve bunu çok sık yapmıştı. O da şu, 2000'li yılların başında yaşanan ciddi 3 yıl, 4 yıl üstüde yaşanan kuraklık kırsaldan insanların şehirlere göç etmesine neden olmuş. Bunu aslında tüm dünyaya, aslında Türkiye'ye de uyarlayabiliriz aynı şey. Ee, ciddi göçlere neden olmuş bu kuraklık ee, köylerden kentlere ve köylerden kentlere giden insanlar işsiz, Sosyal hoşnutsuzluk çok yüksek e, ve e, huzursuz e, ve çatışmaların kaynağında da bu ciddi bir e, öneme ve etkiye sahip olarak altı çizilen bir gerekçi olarak Birleşmiş Milletler tarafından dünyaya anlatıldı. Şimdi bunu ölçek ölçek uygularsak Türkiye'de iyi olmasın, bölgede iyi olmasın, dünyada bunu iyi olmasın ki oluyor da zaten. Ee, daha bugün biz de haberlerde verdik. Bu Kırgızistan'la Tacikistan la arasında yaşanan 100 kişinin öldüğü çatışmaların ana sebeplerinden bir tanesi kuraklık ve su Paylaşım e. şey sınır çünkü sınır iki ülkesindeki sınır konusunda anlaşmazlık var uzunca bir süreden beri hı hı. Ee, özellikle su kaynakları burada temel bir meseleydi kuraklık ve su dünyanın birçok bölgesindeki aslında gerginliklerin şu anda temel e, nedenlerinden bir tanesi bir sürü Afrika ülkesi de kendi arasında su yüzünden e, sıkıntı yaşıyor hatta Türkiye bile yani Tabii. E, Fırat ve Dişle Nehirlerinin e, aşağıda e, hayat verdiği bir sürü canlı, bir sürü insan var. Yani örneğin en son Dicle Nehri üzerinde Dicle'nin özgür akmasını engelleyen Ulusu Barajı yapıldığında e, aşağıda Basra Körfezi'nde yaşayan su bedevileri gelmişti Hasan Keyfe mesela evet. Evet, merak etmişlerdi. Çünkü onların hayatı tamamen suya bağlı, suyun içinde yaşıyorlar. Suyun üstünde sazdan evlerde yaşıyorlar. Ee, çocukların gözleri doğuştan suda yüzmeye başladıkları için çocukların gözleri suyun altında daha iyi görür halde e, artık o derece suyla birlikte bir yaşam. evrimleşmişler. Evet şu anda ama Dicle Nehri'nin üzerine kurulan ısı barajı o aşağıdakilerin hayatını alt üst e, edecek biçimde görüyorlar. E, bir gerçek olarak duruyor önlerinde. Şu an henüz o kriz yaşanıyor mu yaşanmıyor mu bilmiyorum ama o krizin yaşanması için e, her türlü koşul oluşmuş durumda. E, dolayısıyla dünya her yerinde var bu gerginlikler. Dünyanın her yerinde geçen Türkiye'de de var. Yani yukarıdaki köyde suyu kesip tarlaya yönlendirdiğimizde aşağıdaki köylü kızacaktır. E, aşağıdaki bunu yaptığında onun altındaki kızacaktır. Dolayısıyla bu e, su problemi dünya için... E, evet ciddi bir e, noktaya doğru gidiyor. Bu arada bir haber daha vardı geçtiğimiz hafta e, Türkiye'nin de biliyorsunuz deş e, kuzey kutbuna kutup kutuplara ilişkin ilgisi giderek artıyor. E, Türk bilim insanlarının ikinci kez e, ulusal Arktik bilimsel araştırma seferi vardı geçtiğimiz hafta e, bununla ilgili bir açıklama yapıldı seferin lideri Profesör Doktor Burcu Özsoy Antarktika'daki buzulların tahmin ettiklerinden çok daha yüksek bir hızla eridiğini ve Hatta ve Hatta buzulların üçte birinin yok olduğunu açıkladı yani aslında bunu bir sürü rapordan bir sürü şeyden biliyorduk Evet Bu arada Antarktika'dan söz ediyoruz değil mi Türkiye'nin e, misyonu oradaydı sanırım Az evvel evet. de öyle okudun İlk evet, başta Arktik dedin, Kuzey Kutupu de demiştiniz. Şeyin ismi şu, ikinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi. Hmm. Tam ismi bu. Ee, ama e, yapılan seferde Kuzey Kutbuna e, yapılmış bir sefer. E, açıklamayı da yapan seferin lideri Profesör Doktor Burcu Özsoy. E, bu Burcu. Hocanın yaptığı açıklamaları tabii ki ilk defa duymuyoruz. Yıllardır bunu e, bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor. Dünyanın her yerinden yapılan çalışmalar bu konuyla ilgili neredeyse aynı şeyleri söylüyor. Ama Türk bilim insanlarının bizzat gidip bunu yerinden görmüş olmaları... E, ...ve döndüğünde muhtemelen döndüklerinde muhtemelen akademik çalışmalarını da bu durumun etkileyecek olması çok olumlu bir gelişme aslında... <Gülüyor> Ee, bizzat görüp e, tehdidin e, ciddiyetini bizzat yaşamak başka bir şey. Raporda kağıt üzerinde mürekkep lekeleri okumak bambaşka bir şey. Dolayısıyla e, bunun iklimle e, mücadelede Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten e, birçok bilim adamı gidiyor. Burada bir takım araştırmalar yapıyor, çalışmalar yapıyor, bizzat görüyor. Bunun e, Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki iklim mücadelesine katkı sağlayacağından kuşkum yok. Evet şu anda zaten bütün dünyada bilim insanları neredeyse radikal sol partilerden daha radikal talepler ve mücadeleler içerisinde. Evet ama bunu çok uzun süredir söylenen bir şeydi. Yani biz gerekenleri evet. yapmadığımız her gün gerekenleri yap. Yani o gerekenleri e, yapmamızın etkisi ve şiddeti, e, etkisi azalıyor ama yapmamız gerekenlerin şiddeti de artıyor aynı zamanda. Yani bugün yapmadığımız şeyin acısını yarın çok daha fena bir şekilde e, çıkaracağız. Daha sert önlemler almak durumunda kalacağız. E, bu, bu, bu hep söylenen bir şey. Evet. yani. Her gün gecikilen her gün faturanın ağırlaştığı gün demek insanlar için. Kesinlikle. Pardon. Zaten buna karşı da 23 Eylül'de küresel iklim grevi olacak hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde. Biz de herhalde haftaya salı bu eylemler üzerine belki konuşma fırsatı buluruz. Evet son belki zamanımız biraz azaldı. Evet çok azaldı. E, Hatta bitti. Haber, <gülüyor> tamam. tamam. Dünyanın en yoksul ülkeleri iklim değişikliği tazminatı istemeye hazırlanıyor Mısır'da. Evet. E, Job 27 e, kon konferansı düzenleniyor şu anda. E, 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yani. E, ve orada e, aslında bu iklim krizinde e, hiçbir kabahat olmayan yoksul ülkeler... E, bunun acısını en fazla çekiyor aynı zamanda. Ada ülkeleri, yoksul ülkeler. Dolayısıyla bunların hasar karşılığında ta tazminat talep etmeliye kadar doğal bir hak yok. Ee, bakalım önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili nasıl gelişmeler olacak izleyeceğiz. Evet kesinlikle. Peki o zaman haftaya görüşmek üzere Yücel. Görüşmek üzere, hoşçakalın.